Evet. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillah. Ve ibad. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. ve vesselamu ala Rasulillah ve sahbihi a sallim a sallim Tevhid, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı adlı kitabımızın şerhine devam ediyoruz kardeşlerim. Bugün sizlerle beraber Allah izin verirse nimetleri bahşedeni tanımazdan gelme katlı bölümden başlayacağız. Yani babımızın adı "Kavlullahü Teala Ya'rifuna Allahi Thumma Yunkirunaha." Onlar Allah'ın nimetini bilirler hem de sonra inkar ederler adlı bir başlık üzerinde duracağız. Allah izin verirse başlığımızda ya'rifune diyor Rabbul Alemin buradaki ya'rifune demek bilirler, idrak ederler anlarlar demektir buradaki nimetten maksat ise Allah'ın kullarına bahşettiği hayır, güzellik bereket ve buna benzer hayırlı nimetlerdir ve nimetler iki kısım birisi dünyavi birisi de dini olmak üzere dünyavi olanlar yani elde ettiklerimiz malımız, mülkümüz, makamımız evlatlarımız, zenginliğimiz değil mi? Bunlar bizim dünyavi nimetlerimizdir bir de dini nimetler vardır ki Allah subhanahu ve teala'nın her kuluna vermediği, seçtiği bahsettiği nimetlerdir örneğin tevhid nimeti İslam nimeti Değil mi? Sünnete bağlanma nimeti, aynı şekilde Kur'an'a bağlanma nimeti, salih amellere bağlanma nimeti, bidakten uzak olma nimeti, güzel ahlak nimeti, ilim nimeti, davet nimeti, cihat nimeti bunları çoğaltabiliriz. Bunlar da Allah'ın bizlere takdim ettiği nimetlerdir. Hemen ayetin devamında yunkirûnehe. Onu inkar ederler yani neyi inkar ederler nimeti inkar ederler müşrikler Allah subhanahu ve teala'nın kendilerine vermiş olduğu nimeti bilirlerdi bilmelerine rağmen Allah subhanahu ve teala'nın nimetini inkar ederlerdi. Peki buradaki inkar nasıldı biraz sonra Allah izin verirse buna değinmeye çalışacağız. Peki bu kitabımızın adı Kitabı Tevhid. Bu başlığımız, bu Kitabı Tevhid'in içinde neden yer almıştır? Yani başlığımızın Kitabı Tevhidle münasebeti nedir? Yani önce bir başlığı anlayalım. Evet. Kim? Bize bu konuda bilgi vermek istiyor. Evet Yakup. Hocam, bu bir tebidin mağazı, celen, yaratma sıfatı olduğundan dolayı bu nimetleri inkar eden, aşırı keller, Rabb'i inkar ettiklerinden dolayı mühelik bu baba getiriyor. Evet, güzel. Başka? Eklemek isteyen var mı? Evet kardeşler. Evet. Hocam, bize nimetleri, insanlara, hayvanlara günlere ve bütün varlıklara nimetlere başlayan sadece Allah'tır. Ise, bu bir başkasına izahe etmek bu Allah'a rübiyetle şirk koşmaktır ki Nalif de bize bildirmek amacıyla bu başlığı atmış. Evet. Dün yani kitabımıza yani tehlike zıt olduğunu beyan etmektedir. Güzel. Yani. O halde Allah subhanehu ve teala bize nimet veren değil mi? Nimetleri veren Rabbul Alemin bizi yaratan, bizi öldüren, bizi nimetlendiren, bizi rızıklandıran bütün bu fiiller kime aittir? Allah subhanahu ve teala'ya aittir. Biz zaten rububiyet tevhidi üzerinde durmuştuk. Rububiyet tevhidi neydi kardeşlerim? Allah subhanahu ve teala'yı fiillerinde billemektir. Eğer bir kimse Allah'ın verdiği nimeti bir başkasına isnat eder, izafe eder ve o nimeti ondan aldığını söylerse Allah'ın makamına veya yerine onu koyarsa bu rububiyetinde şirk işlemektir. Bu birinci boyutta taalluk eden şirk boyutudur. İkinci bir boyut daha vardır ki bu kimse uluhiyette de şirk işlemiştir. Çünkü Allah'tan aldığı nimet karşılığında bir ibadet gereği şükretmesi gerekirdi. Kime şükretmesi gerekirdi? Allah'a. Allah'a yapmayıp başkasına şükrettiği için, teşekkür ettiği için ki şükür bir ibadettir. İbadeti başkasına yaptığından dolayı uluhiyette de şirk işlemiştir. O halde bu insan Allah'ın rububiyetinde, uluhiyetinde şirk işlemiştir. Böyle bir kimse şirk işlediğinden dolayı tevhidini bozmuştur. Bu kitabın içerisinde bu başlığın gelmesinin sebebi de budur. Yani müellif rububiyet ve uluhiyet tevhidini bozduğundan dolayı bu başlığı atmıştır değerli kardeşlerim. Bu halde tevhidin kemalı için, tevhidin bütünlüğü için Allah'ın verdiği nimeti itiraf etmek ve ona şükretmek gerekiyor. Tevhidin bütünlüğü için, bozulmaması için Allah'ın bize verdiği nimeti itiraf etmek ve ona şükretmek gerekiyor. Eğer kişi Allah'tan aldığı nimeti bir başkasına isnat eder ve izafe ederse bu bir nankörlüktür. Yani kendisine vereni unutup değerli kardeşlerin bir başkasını takdir etmesidir ki hiçbir müminin asla ihlasına sığmayan bir davranış ortaya koymasıdır. Örneğin somut bir örnek verelim ve bunu açıklayalım. Bir insan şöyle dese diyelim ki bu elde ettiğim tarlamı, evimi, apartmanımı, meyvelerimi, bağlarımı, bahçelerimi yahut bu organize ettiğim bütün işlerimi filanın sayesinde elde ettim. O filan olmasaydı ben bu nimetleri, bu malı, bu mülkü, bu zenginliği elde edemezdim. Dikkat ederseniz burada Allah subhane ve taala'ya şükür yok, Allah'ın nimetini itiraf etme yok. Her şeyi Allah'a isnat ve izafe etmek yok, nimeti kime izafe etme var filana, bir başkasına. Bunun neticesinde bu insanın içine düşmüş olduğu biz şirkene diyoruz? Rububiyet şirki diyoruz kardeşlerim. Örneğin bir efendi, bir sultan size bir hediye gönderse kölesiyle veya bir patron, zengin bir insan işçisiyle size bir hediye gönderse siz hediyenin karşısında köleye veya o işçiye binlerce binlerce kez teşekkür etseniz de gönderenin adını anmazsanız gönderen bunu işittiğinde nedir? bundan ankörlüktür der değil mi? Yani bir teşekkürü bile bana çok gördü der değil mi? Yani düşünün. Şimdi bu örnekte geldiği gibi Rahman ve Rahim olan Allah bunca nimetler veriyor. dünyevi ve dini nimetler. Biz bütün bunların karşısında ona yani o nimeti verdiğinden dolayı itirafta bulunmayıp şükretmeyip bir başkasına nimeti izafe ve isnat edersek bu Allah subhanahu ve ta'ala'ya karşı büyük bir saygısızlık, edepsizlik ve şirk ortaya koymaktır kardeşlerim. Şeyhul İslam İmam İbni Teymi'ye rahimahullah'ın güzel bir sözü var diyor ki kimin kalbi Allah'a yapması gereken bir alakayı ve ilgiyi bir mahluka yaparsa kalbi o mahluk ile yaratılmış varlık ile taalluk ederse mutlaka kaybetti anladınız mı? yani o kalp Allah'tan başkasına alaka kurduğu müddetçe o kalp mutlaka kaybetti neyi kaybetti? hem dünyada nimetleri kaybetti hem de uhrevi bir saadeti kaybetti Şeyhülislamın sözü çok manidar bu anlamda bizlere yol gösteriyor kardeşlerim. Peki burada asıl olan tehlike ne? Müsebbip olan bizlere bütün nimetleri vereni unutup sebep olan bir şahsı veya bir varlığı ne yapıyoruz? O müsebbibin önüne alıyoruz. Yani o sebep olan, vesile olanı müsebbip olan Rahman ve Rahim olan Allah'ın üstüne çıkartıyoruz. İşte bu takdirde biz şirk işlemiş oluyoruz. Allah'ın katrini, kıymetini, değerini düşürüyoruz kardeşlerim. Kısacası kitabımızın özellikle başlığı bu konulara değiniyor. Bu başlıktan tevhidi bozan durumuna değindik. Şimdi birinci delilimizle devam ediyoruz. Demin de söylemiştik bugün Allah izin verirse iki konu üzerinde duracağız. Birinci delilimiz Mahal Suresi 83. Ayet-i Kerime. Evet Eyüp sen de dinleyelim. Onlar Allah'ın nimetini bilirler hem de sonra onu inkar ederler ve çoğu da kafirdir. Nahut suresi 83. Güzel. Bir başka kişiden daha alalım kardeşlerim. Evet Mustafa. Onlar Allah'ın nimetini bilirler hem de sonra onu inkar ederler ve çoğu da kafirdir. Nahut suresi 83. Evet. قَوْلُ اللّٰهِ yarifuna يَارِفُونَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَاَكْسَرُهُمْ الْكَافِرُونَ onlar Allah'ın nimetini bilirler. Kim onlar? Müşrikler. Hem Allah'ın nimetini bilirler, hem de üstelik sonra inkar ederler. Onların çoğunluğu kafirlerdir. Burada bu ayette deli noktamız neresi? Allah'ın nimetini bilirler, itiraf ederler, kabul ederler. Bu kabul etmekle beraber bir başkasını Allah subhanahu ve teala'ya ortak koşarak nimeti verme konusunda veya ibadet dediğimiz şükür konusunda böylece Allah'ın kadrini düşünür, düşürürler ve bir başkasının kadrini Allah'ın önüne alırlar. İşte bu durum şirktir kardeşlerim. Allah bunlara ne diyor? Bunlar kafirlerdir diyor. Peki bizim konumuzla alakalı olan hep nimet dedik. Bir de demin dini nimetlerden bahsettik. Mesela... Kur'an'ın gönderilmesi bir nimet ve Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın bize gönderilmesi apayrı bir nimet. Doğru mu? İmam Tabari rahimehullah bunu tefsir ederken diyor ki: "Buradaki nimetten maksat yani ya'rifuna Allah Allah'ın nimetini bilirler. Bundan maksat onlar Allah'ın gönderdiği elçisi Muhammed Aleyhissalatu vesselamı bilirler, thumma yunkirunaha onun risaletini, elçiliğini" İnkar ederler diye tefsir edin. Bu da güzel bir tefsir. Ancak burada evla olan nedir? Bazı ilim ehlinin müfessirlerin de bize naklettiği gibi burada Allah'ın kendilerine verdiği bir nimeti bir başkasına izafe etme söz konusu olduğu için bu daha tercihe şayandır. Zaten biraz sonra mücahidin, bir başka imamların da kavillerini okuyacağız. Hep beraber anlamaya Çalışacağız değerli kardeşlerim. Bu halde müşrikler rububiyette şirk koşuyorlardı. Ama aslında genel kaide nedir? Müşriklerin rububiyette şirk koştukları yoktur. Ancak bazı hususlarda koşmadıkları sabit, bazı hususlarda koştukları da sabit. İşte bu ayet açık. Allah subhanahu ve teala'nın rububiyetinde şirk koşuyorlardı. Allah ayette ve le'inse entehu men illezi haleqa semâveti vel ard le'yekûlen Allah. Desen ki yerleri ve gökleri kim yarattı derler ki onlar Allah. Yani onlar Allah'ı bilirlerdi, tanırlardı. Rızık veren, yaratan, öldüren ama Allah subhanahu ve Taala'nın uluhiyetine, ubudiyetine gelince inkar ederlerdi. Ama bakın bu ayete baktığımızda onlar Allah'ı biliyordu ve bununla beraber nimetini de inkar ediyorlardı nimeti inkar etmek bir başkasını Allah'la beraber ortak koşmaktı yoksa ey Allah bu nimeti sen vermedin değil Allah'la beraber filan bir insanı ne yapıyorlardı bu nimeti vermiş gibi kabul ediyorlardı şimdi mücahidin tefsirinde Allah'ın iznine buna da değineceğiz şimdi geldik birinci delili bitirdik ikinci delilimize evet kim okumak istiyor evet İdris mücahid bunun anlamına ilişkin şöyle söylemiştir bu adamın, bu benim malımdır. Ben onun babalarından miras aldım demesidir. Güzel. Bir kişiden daha alalım. Evet, güzel. Okuyucu kardeşler. İbrahim. Mücahit bunun anlamı hakkında şöyle demiştir. Bu, adamın, bu benim malımdır. Bunu ben miras alalım şeklindeki sözüdür. Güzel. Bir kişiden daha alalım. Yakup. Mâna olarak Mücahid şüledir. Bu ayette ifade edilen birinin bana ki, bunu ben atalarımdan miras olarak aldım şeklindeki sözüdür. Ve kâle mücahidu mâme'nehu, huve qavlul raculi hâze mâli, veristuhu an abai. Mücahid'in bu ayetin tefsirinde söylediği, naklettiği cümle bu. Ne diyor yani? Bu şöyle bir adamın şu sözü gibidir. Ben bu malımı babamdan miras olarak aldım. Yani Allah ona bir nimet veriyor ama o Allah'ın verdiği nimeti, nimeti kardeşlerim ne yapıyor kabullenmiyor. Bir başkasına değerli kardeşlerim ne yapıyor İzaf ediyor, isnat ediyor. Hüseyin hocam Allah razı olsun düşündün o suyu getirdin suyu buraya koyduğumuzda parlıyor çekim esnasında. O yüzden kardeşlere dedim ki götürebilir misiniz? Götürdüler. Düşündüğün için Allah razı olsun. Güzel. O halde bu ayeti kerimede kardeşlerim anladık mı? ifade edileni. Ne anladık? Kafamızı salladık. Evet Salih. Bu mesela Allah Kuali Kerim'i yönelmiştir. Tevâb'a yönelmiştir. Bizi de ama inkar edemedi. Kimisi de Allah'a verin nimetle Başkasından almış gibi yiyerserler. Buna da iltihar etmiş oluyorlar. Güzel. Peki buradaki mücahid kim? Mücahid Allah yolunda cihad eden. Peki bu isim İbn Abbas radıyallahu anh'unun nesidir bu? Talebesidir. Ve müfessirlerin önde gelenlerindendir. Biz zat Kur'an'ın tüm ayetlerini İbn Abbas'ın ağzından işitmiştir. Şimdi o takdirde madem ki İbn Abbas'tan işitmiştir. İlk önce hocası önceliklidir sonra da kim gelir? Mücahit gelir Allah onda razı olsun. Sufyan es der ki çok güzel bir söz söyler Mücahit hakkında ondan size bir tefsir geldiği zaman bu yeterlidir. Yani başka bir yere gitmenize gerek yok demiştir. Ancak tabi bununla beraber bir Müslüman birçok müfessillere de müracaat edebilir. Tabari gibi, İbn Abbas gibi değil mi? İbn Abbas tabi öncelikli gelendir. Mücahid, Katade, Dahhak'tan, buna benzer güzel müfessirlerden, Atadan, Tavustan işleyebiliriz. Tabari'den, Kurtubi'den bunlar da onların sözlerini nakleder. Mesela Mukatil bin Süleyman, Allah onlardan razı olsun. Hepsi güzel müfessirlerdir. İlk dönemin müfessirlerine. Bakmayın siz son dönemde çıkan kendini müfessir zannedenlere, Kur'an'a çağdaş yorumlar getirenlere onları itibar etmeyelim değerli kardeşlerim. tabi tüm bu sözlere rağmen Mücahit hatada masumda değildir. Yani biz hiçbir insanın hata etmeyeceğini, elimde noksanlığı olmadığını iddia etmiyoruz. Yani muteber sözü Kur'an ve sünnete uyduğu müddetçe biz kabul ediyoruz. Evet. mücahidin bu sözünü de naklettikten sonra üçüncü bir delil olarak ben nitelendiriyorum. Evet, Doğan hocam üçüncü delili senden alalım. Evet. Şimdi Kuteyme, El-Muhammed, Abdullah bin Müslim, El-Nemedi, Rahimullah, İslah, Kona misaf olarak yine bazılarının nimetlerin Allah'tan olduklarını bilmelerine rağmen bu nimetler bizim ilahlarımızın şefaati bile oldukları. Ondan bir önce, ondan önce yine Avm bin Abdullah bin Utbe el huzeli adında bir sahabi var. Abdullah bin Utbe El-Hüzeyli ve nimetlerin bahşeden tanımazdan gelmeye dair şunu dile getirmiştir. Bazıları derlerse eğer plan olmasaydı şu olmazdı. Evet. Güzel. Bir kişiden daha alalım. Soner. Okuyabilir misin? Evet. Yine Abdullah bin Utbe bin Huzer'e de nimetleri bahşeden tanımazdan gelmeye dair şunu dile getirmiştir. Bazıları der ki eğer filan olmasaydı şu olmazdı. Güzel. وَقَالَ عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُونَ لَوْ لَا فُلَانٌ لَمْ يَكُنْ Burada Avun İbn-i bir söz söylüyor. Kendisi Abdullah bin Utbe el Hüzeli kardeşlerim. Onun söylediği söze bakılırsa da yani eğer filan olmasaydı bu iş olmazdı yani bu ayeti kerimeyi nasıl tefsir etmiş buradaki nimeti inkar etmek şöyle anlaşılıyor müşrikler şu filan olmasaydı bu olmazdı yani onun sayesinde biz bu işleri yaptık anlatabildik mi? yani illa bir insanı Allah'ın önüne geçirirlerdi ve bütün nimetleri veya hayrı veya zararı giderme konusunda o insanı tek yetkili görürlerdi dolayısıyla bu cümlede yani yukarıdaki işlediğimiz cümleden farkı yoktu. Şimdi geldik diğer hemen dördüncü delilimize değerli dostlar. Abdullah buldusan senden dinleyelim. Evet. İdn-i Kucaybe, Muhammed Abdullah bin Müslüm, Ebr Dineveli ise buna misal olarak yine bazılarının nimetlerini Allah'tan olduklarını bilmelerine rağmen bu nimetler... ...bizim ilahlarımızın şefaatiyle olduğu yemelerini zikreder. Güzel. Muhammedül Emin. İbn-i şöyle demiştir. Bunlar bizim ilahlarımızın şefaati sayesinde Derler. Demektedir. Güzel. Ve kâle <gülüyor> İbn-i Kutaybe, şefa'ati i̇bn Kutaybe'de bu ayet-i kerimeyi nasıl tefsir etmiş... İşte demişlerdi ki onlar bu, bu bizim ilahlarımızın şefaatiyle gerçekleştirmektedir. Gerçekleşmektedir. Yani burada neyi kastediyor o zaman i̇bn Kuteybe? Müşrikler Allah'ın nimetlerini elde etmeyi neye bağlarlardı? Putlarına. Uzzaya, menat. Değil mi? Ha, başka? Huben, lat, uzza ve menat. Bu putlara ne yaparlardı? Bağlarlardı. Yani bunların şefaatine biz... Bu nimetlere erdik. Bunların şefaat olmasaydı Allah bize bu nimeti vermezdi. Allah'ın bize direkt vermesi değil, onların şefaatı, aracılığı sayesinde biz bu nimetleri elde ettik. Allah'la beraber putlarını ne yapıyorlardı? Şirk koşuyorlardı. Hatta onlar ne diyorlardı? Uzza bize matar yani yağmur yağdırdı. Yok muydu hani müşrikler geçen haftalarda derslerimizde işledik. Bir gece olduğunda ne yapıyorlardı? Yıldızın sayesinde yağmur yağdı. Filan yıldızın sayesinde yağmur yağdı demiyorlar mıydı? Bütün bunlar onların o dönemde şirk işlediklerinin apaçık deliliydi. Bu halde yani bizim burada bu bütün sözlerden sonra, bu tefsirlerden sonra anlamamız gereken nedir? Allah Subhanahu ve teala bizlere nimet vermiştir. Allah eğer bu nimetini bize vermişse biz bu nimeti Allah'a izafe edeceğiz. Nimetullah da geldiği gibi ni'metullah ne demek? Allah'ın nimeti. Allah'ın verdiği bir nimet. Ama siz ni'metullah'taki Allah lafzının yerine ni'metü filan dediğiniz zaman filanın nimeti olarak eğer siz bunu zikrederseniz bu şirktir. Tamam mı kardeşte? Madem ki Allah bize hayat verdi, nimet verdi, rızık verdi, bütün bu nimet ve rızık karşılığında Rabbul demeyin? şükür bekliyor bizden. Ve ona dönmemiz gerekiyor. Şimdi geldik İmam İbni Teymiye'nin ve en çok üzerinde tartışılan bir şahsın değil mi? Kişinin sözüne. Evet, Ebu'l-Abbas İbni Teymiye. Kim okuyacak? Evet, Muhammed. Ebu'l-Abbas İbni Teymiye, içerisinde kutsu hadis olarak daha önce geçen Kullarından bazısı bana inanır ve bazısı da inkar eder. İnkar eder olarak sabahlar <gülüyor> ifadelerin yer aldığı. Zeytin Halil Kaleci'nin ağzından şöyle demişti. Kitap ve de sünnette bununla ilgili hususlar çoktur. Yüce Allah kendi nimetlerini başkalarına nispet edip şirk koşanları kınamaktadır. Güzel, bir kişiden daha alalım. Hiç okumaya var. Evet Sedat hocam. Ebu buradan baş bir neceyi Daha içerisinde daha önceki bölümlerde bahsi geçen kullarından bazı bana inanan müminler Bazısı da küfre girenler olarak sabahladı şeklindeki ifadenin yer aldığı Zeyt bin Halis el Cüheni hadisinden sonra şöyle demişti. Kitap ve sünnette bu çok yerde vardı. Allahu Teala oralarda kendisine ortak koşu nimetinin başlığını ondan başkasına izafe edenleri yenik kötülemişti. Evet. Ve kâle Ebu'l-Abbas بعد حدي زدا ابن خد الذي فيه وإن الله تعا قال أصبحح من عبااد مؤمن بكااف الحدي. وقد تقد د وه كثير في الكتاب وسنَّ يظّ صبحانه من يضيفإ ام به. ابن bir hadisin üzerinde durmuştu. Hani yıldızlar sayesinde yağmur yağdırıldı hadisini... Zikrettikten sonra Rahimahullah şöyle diyor. Bu sözler yani kitap ve sünnette çok yerde vardır. Allah Subhanahu ve teala ne yapar? Kendisine ortak koşup nimetinin bahşını ondan başkasına izafe edenleri yerip kötülemiştir. Yani ne demek istiyor burada İmam İbn Teymiye? Eğer bir kimse Allah'ın verdiği bir nimeti bir başkasına izafe ederse Allah Subhanahu ve teala bunu kitap ve sünnette yermiştir, kötülemiştir. Buradaki yerimek ve kötülemek şirk anlamındadır. Allah subhanahu ve ta'la eğer onu yeriyorsa, kötülüyorsa bu şirk anlamındadır. Tamam mı kardeşler? Yani bütün burada dikkat ederseniz, büyük imamlardan naklettiğimiz söz, hepsi birbiriyle mutabaktır, Birbirine uygun cümlelerdir. Geldik şimdi yine seleften bazısı, bu cümleye geldik. Evet Osman. Yine seleften bazısı, insanların rüzgar güzeldi. Ve kaptan da çok maharetliydi. Sözlerin de buna benzetmiştir. İnsanların dillerinde dolaşan buna benzer sözler çoktur. Güzel. Başka? Hiç okumamış olan var mı? Erdal kardeş. Sedeften bazısı bunlar rüzgar güzel ve hoştur. Kaptan beceriklidir gibi sözlere benzer. Dillerde buna benzer sözleri dolaştığını sıklıkla başladık. Güzel. Bir kişiden daha alalım. Evet Hasan kardeşim. Selef'ten bazısı bunlar rüzgar güzel ve hoştur. Kaptan becerikleri gibi sözlere benzer. Dillerde buna benzer sözleri duvaştığına sıkıntı rastlamadı. Evet. Kale <gülüyor> selef seleften bazıları demişlerdir ki huve <gülüyor> ke onların şu söyledikleri gibi. Kanatir riyah ve Rüzgar güzeldi. Kaptan da maharetliydi. Yani bu cümlede ne anlıyoruz? Evet, yani bu sözün e, konumuzla alakası ne? Evet, Muhammed. Bu işi yapanın, e, yaptıranın Allah olduğunu değil de yapılanın e, kullara izaf edilmesi. Güzel. Başka? Eklemek isteyen? Elet Musa. Daha tavzında o kaptanı nesile kılması yani o becerikliydi vallahi onu. Onu yeti verenmiş. Hı hı. Kurtarcı Allah'ıdır. İyi kaptan. Evet. Etmesin. Güzel. Yani rüzgar güzeldi. Şüphesiz ki rüzgarı gönderen kimdir? Allah. Onu güzel kılan kim? Allah. Güzelleştiren kim bize? İsterse onu fırtına ve kasırga kılar mıydı? Rüzgarın ne gücü var? Ne kuvveti var? Ne etkisi var? Hangi kudreti, hangi kuvveti var? Yok. Sen rüzgara bir ne yüklüyorsun o zaman? Güç, kuvvet, kudret yüklüyorsun. Sanki bu nimet, bu güzellik değil mi? Bu rüzgardan geliyormuş gibi insana ifade ediyorsun. Böyle değil. Allah'ın gönderdiği rüzgar güzendi. Bitti. Cümle bu şekilde tamamlandı. Peki burada <gülüyor> Yani Kaptan Mahir'di, becerikliydi, ustaydı. Sağ salim, emin bir şekilde bizi karaya çıkarttı. Veya pilot değil mi? Sağ salim bizi Antep'ten aldı, Atman Menderes havalimanına indirdi. Bu cümleler şirk mi değil mi? Şirk neden? Bizi sağ salim, emin bir şekilde indiren kimdir? Allah, kaptan usta bile olsa, becerikli bile olsa Allah... Diledikten sonra o gemiyi batırır mı Batırmaz. Titanic, Titanic çok güvendiler deyin. Öyle muazzam harcamalar yaptılar. Dünyanın en süper ne dediler? T Titanidir dediler, gemisidir dediler. Denize çıktığı ilk günde ne oldu? Battı. Çok güvendikleri denizde o ne oldu o gemi battı kardeşlerim. O halde burada bizim konumuzla alakalı olan yeri neresidir? Nimete gönderen Allah'ı inkar etme. Bizi güvenlikle, esenlikle, selametle karaya çıkartan Allah'ı unutup kaptana, pilota yüklemek. Şimdi uçağa bindiğimizde zaman zaman anons geçiyorlar. Bayan hostesler diyorlar ki 10 dakika sonra Adnan Menderes Havalimanı'na ineceğiz. Garanti kesin mutlak anlamda konuşuyor. Yani sanki bizim oraya inmemiz onların ellerinde, kaptanın elinde, hostesin elinde. Bu cümle nasıl bir cümle? Şirk, şirk. şirk bilmiyorsa mazur değil mi? Ama bile bile bu cümleyi söylerse bu insan büyük şirk işler mi? İşler. Bizi koruyan, güvenlikle indiren, esenlikle indiren, muhafaza eden kim? Allah subhanahu ve teala kardeşler. O halde biz burada yani akidede, hata etmeyeceğiz. Yani akilede söylenen cümleler var ki onlar büyük şirke sebebiyet veriyor. Bundan dolayı ne yapacağız? Kendimizi muhafaza edeceğiz. <gülüyor> Buna benzer cümleler birçok insanların sözlerinde, dillerinde çoktur. Yani en son cümlede bu. Buna benzer çok cümleler var. Şimdi biz her birimiz bunları eğer zikretmeye kalksak zamanımız yetmez. Şu an bizim Allah nasip ederse ikinci konuya hemen geçmemiz gerekiyor. Evet dikkat çekilen konular bir. Yakup. Nimetin tanması ve imka edilmesini tefsir edin. Evet. Güzel üzerinde durduk. Mustafa. Nimetleri bahşedeni tanımazdan gelme ifade eden sözlerin dillerde birçok değişik biçimde görüldüğünü Hı. bilmek. 3. Bu tür sözlerin nimeti inkar diye isimlendirilmesi. Neden inkar diye isimlendirildi? Bir başkasına filana izafe edilince bu inkar olarak. Çünkü sen başkasına isnad edersen bunu inkar etmiş olursun. Allah Subhane ve Teala'nın nimetini reddetmiş olursun. Evet. Diğeri? 4. Hatta ikisi şeyin nimeti birlikte almanın ve hem de onu inkar etmen aynı anda birlikte yer alabilmezsin. Evet nimeti bilip tanımanın hem de onu inkar etmenin hem nimeti biliyor itiraf ediyor hem de bununla beraber ne yapıyor inkar ediyor Allah muhafaza böylece bir şirk koşuyor kardeşlerim şimdi geldik nice nimetleri bahşedene denk ve benzerler tutmak çalıştık mı buraya çalışmadınız mı evet hazır değil misiniz evet o zaman haftaya mı bırakalım Burası da kısa. O zaman gelin Allah adına yeminle dile getirince söze inanmamak. Haftaya iki konu birden alacağız. Bilginiz olsun kardeşler tamam? İnşallah haftaya iki konu birden alacağız. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü ennâ ilahe illa ente ve estağfurka ve etubu ileyk. Güzel. Konumuzda da sahabe döneminde biz sahabe savaşa katılıyordu. O savaşa komutan sahabenin her katılmasında bu katılırsa biz yeniyoruz falan diyorlardı. Doğru. Öyle. Ömer İbn-i radıyallahu anhu, Khalid bin Velid'in katılmış olduğu bütün muharebelerde galip geldiğini görüyordu. Sahabiler de Halid'in muharebede olduğunu görünce her zaman gururlanıyorlar. Ve azimle cihad ediyorlardı. Dolayısıyla yine bir gün bir muharebe gününde Khalid bizimle olduğu müddetçe biz kaybetmeyiz inancına düşünce bu şekilde Khalid bin Velid'i de komutanlıktan azdetmişti. Çünkü önemli olan Halid'e güvenmek değil Allah'a güvenmek, ona dayanmak. Yani bizi galip kılan kimdir? Allah'tır. Bizi zafere erdiren kimdir? Allah'tır düşmanlar önünde bizlere güç ve kuvvet veren kimdir? Allah Subhanahu ve Teâlâ'dır. Dolayısıyla herhangi bir güce, orduya, silaha hatta ve hatta en süper bütün silahlara, teçhizatlara sahip olsak da Allah istemedikten sonra bizi düşmanlarımıza galip kılmaz. Ancak Allah istemez mi bizim düşmanlara galip gelmemizi? Biz ihlasla Rabbimize dönmezsek Allah da bizi düşmanlarımıza elbette mağlup ettirir yani. Sonuçta düşmanla aynı seviyede aynı inançta, aynı amelde giden bir Müslüman topluluğu Allah subhanahu ve teala hakka iletmez. Onları düşmanları önünde galip kılmaz. Huneyn gününde ufak bir gururlanmaları sahabelerin onların yenilmelerine sebebiyet verdi. Dolayısıyla biz gururlanmayacağız, kibirlenmeyeceğiz, her şeyi kendimizden görmeyeceğiz. Aslında her şeyi verenin Allah olduğu gerçeğine iman edeceğiz. Güzel bir sohbet dinlemiştim geçen sene. Mesela Allah razı olsun Suud'dan bir şeyh gelmişti. Otelde, mescitte güzel bir sohbet yaptı. Çok bildiğimiz bir konu bile başka bir kardeşimiz tarafından böyle güzel, muhteşem düzeyde anlatılınca etkileniyoruz. Yani çıktı, yani benim buraya gelmem bile dedi şu an size namaz kıldırmam dedi şu an konuşmam dedi ayakta durmam dedi hepsi Allah'tandır dedi her şey Allah'tandır dedi Allah subhanahu ve teala bize bütün bu nimetleri kendisi vermiştir dedi yani o esnada kalplerimizde bulunan bir zayıflığı giderdi kalplerimize güzel bir yumuşaklık verdi dolayısıyla bizim her şeyimiz Rabbimizdendir ona ne kadar hamd etsek şük şükretsek de azdır kardeşlerim güzel evet Abdullah Hocam şu sözü atarladın mı o zaman? Hastolup şifa bulan bir insan doktora gelip sizin sayenizde sizin yazdığınız ilaçların sayesinde ben şifa Tabii veriyorum. Tabi bu şirktir. Bu şirktir. Çünkü şifa veren Allah subhanahu ve teala'dır. Doktor ve ilaçlar birer sebep ve vesiledir. Biz kalkar da müsebbip olan bize şifa veren Allah'ı unutur. <gülüyor> inkar eder. Onlara eğer bunu yüklersek. Bu Allah'a büyük bir takdirsizlik, saygısızlık, edepsizliktir. Yani bu edepsizliğin adı da büyük şirktir. Tamam. Doğru. Eğer tüm doktorlar şifa verecek olsaydı, kansere de şifa verebilirlerdi. Demek ki doktorlarda bir güç, kuvvet yok. Sadece vesile, tedbir almak zorundayız. Evet tas görüyorlar mı? Şeytanı? Evet. Yeni doğan çocuklar mı? Bilmiyorum. Böyle bir ilmim yok, bilgim yok yani. Evet, İbrahim. <gülüyor> evet, Tanrı. Evet, Tanrı var. Bana da sürekli meşrede gire namaz yaptı. Ve Resulullah Aleyhisselam'a bana da ben mal mutluluk Resulullah yani, karabe, yani ihtiyacı yok. Ben bir şekilde doğam O da sürekli sıram etti. Resulullah ona etti. çok yani hayvanları, dağları, nerelere, temelere, temelere, oldu. Lan bir O da ki, "Ben de Yine etmiş gitti Doğru. Ancak bu rivayet sahih bir rivayet değil. Zayıf bir rivayet. salebe konusu tartışmalı bir konu. Yani sahabeden böyle bir şeyin yaşanmadığına dair bilgiler de var. Bunu da hatırlatmak isterim. Tamam mı? İbrahim? Yani bu konuyu bilelim. Evet Eyüp. Doğru. Güzel. Evet Muzaffer Hoca. Hocam, hı -hı. Allah'a subhanahu aleyhi ve kendi bilgisiyle kazandığını ve kendini becerisiyle elde ettiğini söyleyerek yerin dibine da nimetin çağrından dolayı. Evet. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ile Karun'un hayatını kıyas edersek, Karun malına, mülküne erdi. Malı ve mülkü kendinden bildi. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 23 yıllık süre zarfında böyle bir ruha, böyle bir mefkuleye bir düşünceye meyil etmedi. Hatta ve hatta biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethettiğinde en büyük komutan olarak Mekke'ye girerken nasıl giriyordu? Gururla değil, kibirle değil. Bir fatih gibi girmiyordu. Mütevazi bir şekilde giriyordu. Eğiliyordu, böyle bükülüyordu. Adeta sakalı devenin örgücüne değecek kadar bükülüyordu. Allah Resulü yani başarının Allah'tan olduğuna, zaferin Allah'tan olduğuna, galibiyetin Allah'tan olduğuna, düşmana karşı onurlu bir şekilde direnmenin Allah'ın verdiği bir lütuf ve bir nimet olduğuna inanıyordu. Gururlanmıyor, kibirlenmiyor. Nimet karşılığında ne yapıyordu? Çok daha alçalıyor, mütevazi bir şekilde Mekke'ye giriyordu. Hatta kendisine düşmanlık edenlere davet götürüyordu. Davetinin neticesinde iman edenler kurtuluyordu. Hatta diyordu ki Kabe'nin o örtüsüne sığınanlar öldürülmeyecek. Ebu Sofya'nın evine gidenler öldürülmeyecek. Hatta eline geçirdiği o kadar müşriklere ne diyordu? Yani ben size bir yakınınızım. Şimdi artık özgürsünüz. Ne yapmak istiyorsanız yapın diyordu. Yani bu kadar muhteşem bir tevazu örneği hiçbir insanda yoktur. Allah kendisine bütün fırsatları vermesine rağmen o bütün fırsatları şahsi yolunda değil daveti yolunda harcıyordu. Eğer insan kişisel olarak kendisine yapılan bunca düşmanlığa rağmen bunları affediyorsa bu erdemliliğin olgunluğun apaçık bir delilidir. Yani kat mutmainliğini muazzam bir güzellikte Allah Resulü yapıyordu. O yüzden kardeşlerim Allah hepimize güzel bir öncelikle iman hakkıyla versin. Sonra da güzel bir ahlak versin. Allah birlik, beraberliği, güç ve kuvveti muhafaza etsin. Dolayısıyla dünya hayatında Allah'tan temennimiz onun rızasına ermek ve gitmektir. Evet, başka var mı sorunuz? Evet.